Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hedikin Riggs Keep on Truckin'ın radyonu sayıda modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat 8.26 saatimiz. Cuma sabahından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz. Esprilerimizle, şakalarımızla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz arayıp bağlanıp yayına. Pardon, bu esprilerinizi, şakalarınızı bir duy duyabilir miyim dese? diyecek şeyimiz yok. Mosmor oluruz. Sesimizi çıkartmadan ben hemen... Mosmor <gülüyor> oluruz. Sessizliğim asaletimden de şeyine sığınarak öyle bir kenarda durur, beklerim. Ben Şunu öyle... çok bahsettiğiniz espriler ve şakalarınızdan birer tane alabilir miyiz? Bir espri, bir şaka desem. Vallahi orada şey demek galiba mantıklı. Yani bugünlerde mantıklı. Biz öyle bir şeyden hiç bahsetmedik. <gülüyor> Bahsettiniz ya iki dakika önce konuştuk. Şey. Biz bu konuda söyleyecek şeyler söyledi, top, arşivler ortada. Tapeler yayınlasın, kayıtlar tekrar dinleniz. Bizim arşivimiz yok değil mi? Tapelerimiz var. Meslek icabı, hep evet. tapeler yapıyoruz. E, podcast gidiyoruz. falan var. Aslında değişik bir yerde de var ya. ya. Devlette de podcastçilik olsa bence çok güzel olur ya. Her şey tape tapes. Ne olmuş? 2014 artık tape tapelerden podcastle geçilsin ya. Her şey dijital. Tapeler diyorlar hala. Aynen tapelerden podcast. Tapeler kablolar, tapeler kablolar. Ay, Günaydın tekrar bir kez daha. Fail esneyerek Günaydın dediğin için şu anda bütün meşruiyetini yitirdin. Meşruiyet, meşruiyetimi Kadık oldu Fail. Günaydın'ın evet. bir kere daha demen lazım. Tamam. Fahirin görev yerini ben değiştiriyorum. Abi, Allah, Zaten Allah, Allah öyle ya. Zaten alın. Böyle bir yazı o geldi. de bir yazıyla hemen A stüdyosuna alın Tebrik ediyoruz. Tamam, Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Tamam, teşekkür ediyorum abi. Tamam Merak abi, tartıyorum. geçelim. Sevgi dinleciğer, bunlar e, zor zamanlar. O yüzden e, böyle görev değişimleri falan her zaman olacak. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ee, günaydın. Merhaba, günaydın. Bahir Bey yeni görevinizde başarılar. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Yani. Abi, öyle bir şey oluyor mu acaba bu görev değiştirmelerde? Yani halef selef durumumuz oldu. Acaba yani, Türkiye'de biz... çiçekçiler ve çikolatacıların bir operasyonu mu bu? Bir saniye abi. Her göreve değişen kutu kutu çikolata gidiyordur yani. Bir reyimiz, abi, gördüğümüz bir za şey. Bir zarf geldi. Ne olmuş? Oktay en değerli şeyi... Zarf geldi. <gülüyor> Ali. Nereden alıyordu bu? Ben bu, şu, mikrofon da yabancısıyım. Nereden geliyor? Şuradan mı? Valla Oktay sen A ona alışana sen ona... kadar görev yerinde değişebilir yani. E, Neymiş zarftan gelen zarftan dinleyicilerimizden şap... mektup mu gelmiş? Yok abi. Zarfla gelen adalet. Ege Kayacan'ın görev yeri B stüdyosuna alındı. dünya dünyasıya gel. Tevfik bir de tevfik yazmışlar. İlk defa Yil. ilk isminde hata yapmışlar. Veeli mi yazmışlar? E... Yeli mi yazmışlar? Y yazmışlar. Y yazmışlar. Yanlış yazmışlar. Tevfik Fahir Örünç A stüdyosuna merkez stüdyolar alındı. Oho. Merkezde yapıldı. E Nebulma dünyası. Hemen, hemen uygulamanız lazım evet ee, sevgili dinleyiciler. Bugün modern sabahlarda e, yoğun bir e, Görev değişimi yaşanıyor, fark etmişsinizdir. E, şu anda e, Ay, e, GKS, vallahi yeni görevimde 5 başarılar. geçti. Fahir Ünc, kendisine başarılar diliyerek. Valla ofte. Hep zaten şu koltukta e, ne derler ona? Yani Yandı. insanın gözü var diyemeyeceğim de. Rahat. Fahir'in o mikrofona geçmesi patlamalara neden oldu? Ee, çeşitli falan. Ee. Bundan sonrasını A mikrofonu, A stüdyosuna beni atayanlar düşünsün. O da demokrasinin sonuç olarak getirdiği bir. Ne oldu? Yine mi gel? Abimiz sağa geldi. Hayda. Programa başlayamıyoruz ya. Tamam program kitlendi şu anda. Zarf açtım. Aa, bu kez doğru yazılmış Fahir. <gülüyor> Tevfik Fahiroğlu. Ha o düzeltmedir o yüzden. Tamam. Görev yeri A stüdyosunda şu numaralı koltuğa Oktay dememizin görevi yeri A Stü ha A stüdyosunda kendi içimizde değişti. Senlik bir şey yok ege. Ege sen sabit. Biz müteahhit. Sevgili dinçler. Bir, <gülüyor> <müsaade. gülüyor> bir saniye müsaade. Bir saniye müsaade. Değerli dinleyiciler hepinize bir kez daha günaydın modern sabahlar devam ediyor. Bir sistem krizi yok ee, kaldığı yerden devam ediyor programımız. Hoş geldiniz diyoruz bir kez daha. Hayır hoş geldik de yani hoş bulduk. vallahi sabah sabah 3 tane, tane görev yeri değiştirdim ben ya kendi adıma. 3 görev yeri... E üç, yani burada başladım 3 kere dolandım ve tekrar aynı yerdeyim. Herkes aynı. eski yerinde mi bakayım? Yok. Hayır değil abi. Ben değil. size bir şey söyleyeyim. Hayır söyleyeyim mi? bir zarf geldi bir bakar mısın ona ya. Abi bu sapık gibi Abi zarf bir, yolluyorlar ya. Bütün zarfları toplasak da açsak yani bütün şeylerden sonra Abi ben Abi bunlar de... müker, birer dakika arayla geliyor Şu o yüzden. Otur kalk, otur kalk şey oldu yani. Ya yok yok onunla alakası yok yani. Bir sessizlem krizi yok sevgili dinleyiciler onu şey yapalım. Yok o, her şey demokrasi Merak için. Hmm. Ne oldu? Dinleyicilerimizden Ay, mektup mu program? Dinleyicilerimizden mektup değil ya. Ee, bir saniye, bir saniye, bir dakika. Ne olmuş? Benimle ilgili bir şey var mı? Oktay kusura bakma ya. Evet, Oktay Demirci. Baba adın neydi senin? Mehmet Emin. Mehmet Emin oğlu, evet doğru yazıyor. M Emin de yazıyor da ben ilk Mustafa Emin olabilirim. Yok yok, Mehmet'tir. Benim Mehmet. o, kesin benim abi. İsim o Mehmet Emin oğlu, Oktay Demirci'nin görev yeri değişikliği. Ee, A stüdyosundan, B stüdyosuna maalesef. Valla ne yalan söyleyeyim ben sevindim. Valla yani e, B stüdyosunda Belki yer yok abi nasıl B oldu? stüdyosunda iki kişi olacağız herhalde Oktay He tamam geçeyim mi Fahir? Abi mi? geç tabii görev sonuçta hemen anında geçmeniz lazım Şimdi anladığım kadarıyla Oktay buraya atandıysa sen mi, de otomatik mik, mi? Mikser boş kaldı Mikser boş kalmadı canım mikser... sen Öyle bir sistem sıkıntısı yok, yok mu zarf, yok. zarfın devamında bir Pardon, şey Pardon altına bir küçük zarf daha koymuşlar Fahir ilk defa demokrasiye hizmet ettiği için ya abi, ben Tam de, görememiş Ben demokrasinin yabancısıyım bir dakika dur bakalım. Tamam bakıyoruz. Ege Kayacan'ın da alt Stüdyosu'nu al buyur buradan yapalım. tamam o zaman oraya. O zaman tamam. biz hemen şey yapalım. Siz, evet sizin evet. Hadi hayırlısı olsun ya ben ne diyeyim yani sonuçta görev vazife bu. Vazife aşkıyla ilk günkü gibi görev yeri değişikliğini sizin. sanki ilk kez atanıyormuş gibi içesine. Allah Allah ya. Görevinizde sıkı sıkı ya. Bağlı bir şekilde. Yayın mı yapacağız? Seksin. Yürüyecek miyiz? Belli değil ya. Ben ya yoruldum, yoruldum. Vallahi yoruldum ha. Radyo tamam. Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Böyle bir e, sabah sabah e, görev değişiklikleri falan oldu. Ama e, bir sistem krizi yok. Gördüğünüz Her şey gibi yayınımız geliyor. kaldığı gibi devam şey ediyor. Mi? Yaklaşık 3 kişinin görev yerinin değiştiğini herhalde üç fark etmişsinizdir. 3 kişi 2 kere görev değişikliği sonuçta bakın yine aynı program yine aynı şey hiçbir evet, şey doğru. değişmiyor program değişmiyor yani. hiçbir kriz yok her şey e, normal şekilde devam ediyor o zaman dış mihraklardan hızlı hızlı haberler verelim mi buyurun efendim Fransa'nın başkenti biliyorsunuz Paris'te Paris. ne konuşuluyor François Hollande'ın Hollande Hollande özel e, ilişkileri konuşuluyor ilişkileri. sen şarkılarını söyle Hollande diye güzel ülke bir... olarak bunu şey yapıyoruz kıskanıyoruz bence Keşke böyle olsaydı biz de bunları konuşsaydık. Vallahi çekemiyoruz. Vallahi çekemiyoruz. Bizde de mesela Dolmabahçe Sarayı mı artık ne mesela saray olacak? Bir, bir, bir şey olsaydı bir rezalet olsaydı böyle bir yani skandal işte. olsaydı da, o skandalın içinde görev değiş Şimdi sen o tarafa geç Hı, ben bu tarafa geç falan. Bu, bu tık görev şey. değişiklikler olsun. Şimdi sen bele bele yaparken ben bele bele yapacağım. Vallahi ne kadar güzel olur. Fransa'da halk, e, sinir, bir, bir grup halk daha doğrusu sinirli François Hollande'ı yaptıklarına bir kısım halkta biz ne ilgilendirir abicim diye konuşan bir grupta var. Kardeşim biz Fransızız. Bizim esprimiz bu. Çapkınlıklar, şey skandallarla bizim bölüne kadar Halbuki İtalyanlar değil mi çapkın olanlar? Yıllarca bizi öyle mi kandırdılar? Valla acaba... işte İtalya'da da var, Fransa'da da var falan. O Avrupa çapkın olanlar. böyle diyorsun. Avrupa Film Festivali gibi diyorsun. Tabii yani her ülkede olduğu gibi öküz olanı da var, güzel insanı da var. Ama Hepsi var yani. Benim bildiğim böyle aşk skandalları Fransızların şeyidir. Yani evet, Fransız tabii. sineması bunun üstüne. Yani Fransız bir sektör kurmuşlar üstüne. Cumhurbaşkanı mı şey kalacak yani? Bir tane çiftçi ulusal meclisin önüne tırıyla gelmiş. Ne atmış? Ee, dur, dur, o zaten. bildiğimiz meclis var ya. O Hı -hı. meclis bir önüne e, yaklaşık 2 ton gü gübreyi boşaltmış. Tam giderken bir saniye beyefendi nereye gidiyorsunuz diyerek tutmuşlar adamı. Ha, nereye tutuyorsunuz canım? Proteste o... ettim efendim. Ben tam yaptım, yaptım, bahçesine şey atmış. Hemen merdivenlerin önüne. Ulusal Meclis dediğim yer orası. Bari çimlik alan var orada oraya koysaymış. Yok yok. Direkt şey merdivenlerin dibine o. Canım şey, beton. Adam sonuçta nakliyesiydi. Tamam. Bir dakika. Hı -hı. Yani Holland ve tüm politikacılar dışarı yazmış bir de gübre yüklü aracın. E, darbeci şey, gübreci. Resmen darbecilik yapmış. Şey Bizdeki böyle hani yakalandığı masanın üstüne yazıyorlar ya mesela kurşunlardan böyle yazar mesela terörle <gülüyor> mücadele. Böyle gübrelerden mi yazmış Oland istifa diye. Turunun üstüne yazmış ya böyle kırmızı şeyle. Çok özür dilerim Boklama mı yazmış ya da gübre pardon çok özür dilerim. Öyle yani resmen e, gübreyle bu hükümeti alt etmeye çalışıyor. Bu adam. Gö Bence darbeci evet. bu. Ne dersiniz Bence biliyor gübreci. Bence gübre lobisi bu. Tam anlamıyla başka bir açıklaması yok. Bir de düşünsene şimdi parlamentoyu işlemez hale getirmeye çalışıyor. Parlamentonu evet. oraya dökmedi O Herkesin genzi yanacak. Geniz yanmasına. Çok önemli bir görüşme. Şeyde Parlamentoda çok önemli bir görüşme yapılırken... Efendim Sayın Başkanım ara <gülüyor> istiyoruz genzimiz yanıyor. Doğru benim de genzim yanıyor. Ve ne oluyor? Meclisin çalışmasına... Engel oluyor. Darbe no dediğin başka nedir zaten? Yani bu demokrasiye vurulmuş... Gübreyle de olsa vurulmuş Hiç bir şey değil. Hiç kimse de Gübre da, demokrasiyi besler, daha da güzel filizlendirir falan demesin. Olsa Bu açık bir darbedir. Bir darbedir. Bunu Hı. da en bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi Ege? Öyle diyenler de varmış Fransa'da ya. Diyen vardı tabii. Ve işin tabii. acıklı kısmı da o. Gübre'nin sivil ayağı da çok yakında yargılanacak. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hiç şüphesiz buna bakmasın. Kırsal hayatı özleyecek. Hiç o şehir hayatıyla kırsal Hı. hayat biliyorsunuz Paris Dünyanın en önemli metropollerinden bir tanesi. Ne yapıyor adam merkezine gübreyi döküp 2 ton gibi ciddi bir rakam olan ki hani herhalde kırsallaştırıyor. Kırsallaştırmak suretiyle herkese iş imkan gücünde herkes çünkü ne oluyor hayallere dalıyor. Ya abi ben Paris'ten taşınıyım bir e, küçük bir yere taşınıyım. Orada ben çiftçilikle uğraşayım. Ben işte Kanda butik otel açayım. butik otel açayım. Kafecilik yapayım. Bunlarla uğraşacağı için bütün Paris halkını adeta yani ayaklandırdılar Ayaklandırdılar bu, Ben sana söyleyeyim Bu olayın bir tanesi daha Fransız ihtilalinde de gördük biz bu gübre Aynen arabalarını abi, 1789'da bir hadise vardı Fransız Bugün... İhtilali'nde de çok mağdur olduk Resmen yani dış mihrakların oyunu Fransa Sadece Fransa değil Danimarka'da da dış mihrakların oyunuyla e, Darbeciler iş başında Ne yapmışlar Danimarka'da e, Parlak altın rengi iş kıyafetleri giyen Bir grup eylemci Gitmiş meclis binasının camlarını temizlemişler Fırçalarla baya böyle sabunlarla Sizler. şeylerle Siz ellerinde kimsiniz? de pankartlar var pankartlar. marjinal bir grup benim anladığım kadarıyla. Pankartlarda ne yazıyor Oktay? Pankartlarda fili falan yazıyor. Yabancı, yani, dilde, yabancı, dilde, tarz, tarz, kendi, yabancı dilde. Yabancı dilde. başka yabancı dil olan dancada. Resmen e, bölücü bir takım şeyler yazıyor. Ya hiç danca niye öğrenmiyoruz biz ya herkes ben İspanyolca öğreneceğim ben İtalyanca öğreneceğim ben bilmem yok Çince Japonca onlar gırla gidiyor. Bir tane adamın da ben danca öğreneceğim ben filan öğreneceğim. Yok. Yok. O kuzey dilleri ne yapsın o kuzey dilleri Adamlar sinir hekesi bir yıllarca Akın yapmadılar mı? Akın üstüne Vikingler, efendime söyleyeyim Neydi öbür Slavlar Efendime söyleyeyim bir tane daha Keltler Saksonlar Saksonlar. Ben kaç kere vardım Saksonlar geliyor diye Hiç daha daha dikkat endem, o dönemde ben. çok can kurtuldu Oktay Tabi canım Akkay ee, Demirci'nin Sakson'un yarısı diye geçer politikacıların eylemcileri daha net görebilmesini yani bizi daha net görsünler diye biz camları temizliyoruz diyerek duvarları camları falan pırıl pırıl etmiş boyunca Ay, gerçi ben... böyle protestoya da cam kurban ya cam kurban diyor Ege hemen Danimarka Oo. gazetelerinde yerin hazır böyle protestoya cam kurban bir e, olayda Danimarka o... <gülüyor> postası <gülüyor> ne dersin Ege? samimi şeyler neydi o samimi taleplere cam feda cam fedacılık Ha, bir alalım. olay da Ukrayna'da var. Ona da bakalım mı? Bakalım. Ukrayna, şimdi Ukrayna'dayız. Evet Oktay çok hızlı bir Avrupa seyahati yaptım. Baş döndü. Dış mihraklarda neler oluyor abi? Bunu önce dış mihrakları tanıman lazım ki sen kendini öyle tanı. Ama şöyle de bir şey var. Saçma bir laf ama. Ben bir yerden birinden duymuştum da. Evet. Bu olaylarla ilgili hep şöyle denmişti. Şey mi dur. Para harcayacak kadar zengin değil Yok yok değil o değil Dik o değil. dur eğilme dikleşme Ona dik. benzer bir şeydi de dik, İri olacağız diri olacağız mı? Gibi de tam öyle dediği Noktasında mı <gülüyor> Noktasında. Kimse evet. kusura bakmasın mı evet, Kimse kusura bakmasın Ve manidar Keser döner sap döner gün gelir. Hesap, Hesap döner, döner. Doğru, ne oldu düş mihraklar Sapın ucuyla karşılaştıklarında Bunlar da şafak attı Şafak attı ve 3. havaalanına Karşı çıkmaya başladılar <gülüyor> Resmen ondan e, dış miraklar karıştı. Meclis karışmış Ukrayna'da. E, muhalefet milletvekili Vekili Miolka Petru'nun atletini görüyorum ben şu anda önümdeki fotoğrafta. Ay, atlet atlet mi? ya. Atletini görüyorum çünkü gömleği falan yırtılmış, yumruklaşma olmuş. Aa tabi Tabii bir tane de eski boksör vardı galiba bu muhalefet liderleri arasında galiba Ukrayna'da. E, da şey de vardı bizim e, bir güreşçi de şeydeydi. Doğru. Ee, ne derler ona? Milletvekiliydi. Milletvekiliydi. Evet Hamza, Hamza, Hamza Yerlikaya değil Hamza mi? Hamza Yerlikaya değil mi? Evet. Çünkü yani insan ihtiyaç oluyor bazen mesela milletvekilleri birbirinin üstüne yürüyor. Ben parti kursam zaten ilk şeyim o. Yani ben Türkiye'deki demokrasi tane. şeyinde sağlam adam almak. Siyasi ama. görüşü falan değil. Boyu kaç. Kolu ne? Sen siyasi görüşü kuvvetliyi de al ama gücü olarak kuvvetli adam alacaksın. Gençleştir. Şey, en en peye onları koyacaksın. Mesela iPad atma yapacaksın. Kaç Uzun... metreye atabiliyor? Yani uzağa atmak ayrı bir şey. Bir de tak nokta atış yapabiliyor mu? Hakan hatta. Şükür mesela. Hakan Şükür de yani. Onu... Mesela ama yani şey alacağını da iyi seçeceksin. Yani neden? Ben hiç Hakan Şükür'ün şut çektiğini görmedim. Birine abandığını mesela. Vallahi Topu oraya... koyup mesela. Bakanlar Kurulu'nda doğru İstese mesela. İstese var ya. mı olsun? Böyle bir şey var. Adındaki... Şipşak mı olsun? Fotojenik mi olsun diyeyim? Un tanesini alır yani öyle söyleyeyim. Un tanesi mi? Bilmiyorum fay. sen bir başladın. Ben başını da, başını da kaçırdım ne dediğinin de. Ee, yani doğru alacaksın adamını. Adamını doğru seç. Güzel takım kurarsan bir teknik direktör gibi orada her türlü komisyondan istediğin kararla çıkarsın. Sağlam adamla. Bir de bir korkutucu tipli adam almak lazım. Valla işte Ukrayna'da. O da şey. Ukrayna'da ben şu anda fotoğraflara da bir yandan bakıyorum. Hakikaten öyle. Çok Çok sinirliler. Evet, madem tane... sinirler madem meclisimiz karıştı diyorlar o zaman bizim üçüncü hava alanımızı şey yapmasalar da hazmet hazmetsinler, Türkiye'nin yükselişini kabullersinler de karıştırmayı bıraksınlar yeter artık yeter ya yeter ya yeter yani ya valla resmen günün yorumunu kapanışta yapacaklar yani yeter ya 8.40 itibariyle yaptın yani 8.41 <gülüyor> valla dayanamadı 8.40 dediğin için meşruiyetini yitirdin Oktay neyse tam Görevin değişecekken şarkı başladı. Oh be, Belki yıkık. şarkı bittiğinde görevin gene aynı yere gelir O yüzden hiç bence hiç kıpırdama tamam. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yapacak daha iyi iş bulmadığımız için Dün yaptıklarımızın aynısını mı yapacağız bugün Yoksa yeni espriler olacak mı Dur bakacağız sevgili dinleyiciler Dur baka Sabah kadar. bu saatlerinde bir karar verin Dünün aynısı mı olacak bugün Yoksa yeni bir şeyler daha iyi bir şeyler bulacak mısınız kendi Biz kendilerine mi? sorsun herhalde. Bunda herkes güzel sorsun. Herkes kendi kendine sorsun. Herkes kendi kendine cevaplasın. Çünkü insan kendi kendisine sorduğu zaman en güzel cevabı yine kim verir? Oktay? Kim verir? Ben, ben vereceğim. Kendisi, kendisi verir. Abi. Kendisi verir. Doğru. Orada lazım. Çünkü çok güzel bir şarkı var. Kense yazdı. kendisi bozdu. Doğru. Değil mi? Evet. hep Bu şarkılar nereden çıkıyor? İşte hayatın işinden. İşte Soner Sarıkabadayı. Ondan işte bir başarısı. filozof olarak görüyoruz yani, Soner Sarıkabadayı. 75.990 kim? Kişi. Kişi iş güvenliği uzmanı olarak sahaya çıkıyor. Hayırlısı olsun bugüne kadar biliyorsunuz e, pek çok arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla rastlaşmışsınızdır. Evet iş güvenliği, i̇ş güvenliği alan, uzmanı. Yani bu iş güvenliği uzmanları kendi güvenliklerini de alabiliyorlar mı diye soranlara herhalde verecek bir cevapları vardır. Tahmin ediyorum o iş güvenliği uzmanlarının. Ee, yeni yasayla birlikte çıkmıştı ve bu böyle bir sektör oldu. Herkes kurslara gitti. İş güvenliği uzmanı ve oldu. Ve emin olun dünyada hiçbir ülke bizimki kadar güvenli değil. değil artık. Yani sırf 75.990 bakın net rakam. Yani değil. iş güvenliği uzmanı sayımız gerçekten de şey, şey. Bütün dünyanın gıpta ile bakıyor. Bir şey. Ama bir, tabii ki işçi ölümleri falan da çok yüksek. Ama bunlar aynı şey değil yani. Değil, değil, değil. Evet bu kadar işçi ölümü var tamam ama iş güvenliği uzmanının sayısına bakın. Bak, i̇şçi ölümlerine bakmayın herkes, yani. Herkes sus Ege'nin dediği çok doğru bir şey var. Bütün dünya gıpta ile bakıyor. Gerçekten öyle çünkü kişi başına yani daha doğrusu iş güvenliği uzmanı başına 18 tane iş yeri düşüyor. İş yeri düşüyor. Yani, Bir de her iş yerinde bu kadar işçi ölümü varken kişi başına düşen uzman sayısı da, da otomatikman, otomatikman artıyor. Otomatikman artmış oluyor. Dünyada herkes diyor ki benzin en pahalı kullanan ülkeyiz. Arkadaşım arkadaşım iş güvenliği uzmanı arkadaşım gel sen şöyle gel sen şöyle biz dünyada iş güvenliği uzmanına sahip en güçlü devletiz. En güçlü. Sadece onu da değil. işçi işte işte ölümlerinde de bu? en evet, birinci ülkeyiz. Çünkü ülkemiz her konuda ne yapıyor? Birinciliği en... oynuyor. birinciliği, birinciliği oynuyor. oynuyor. Yalnız ister misiniz bu 3. havaalanına karşı çıkan ve onu ortadan kaldırmak için uğraşan dış mihraklar. iş güvenliği uzmanı sayımızı da kıskanarak bir şeyler yapmaya kalksınlar. Vallahi ben be beklenir. Ben korkarım. Vallahi Aslında beklenir. çok konuşmasak iyi olur bu konuyu. Evet. De çok yüz çok önünde olmasa iyi olur. Bence onlara ne vermeyelim? Ellerine koz vermeyelim koz diyorum. Vermiyor. Neden işçi ölümleri konuşulmuyor? Tam bu yüzden işte. Tabii. Dış Kız... mihraklar şey yapmasın. Girişmesin ülkemize diye. Doğru. Ne kadar güzel. Bakalım yeni iş güvenliği e, sektörüne giren arkadaşlarımıza başarılar. Yeni iş güvenliği sertifikasını alan arkadaşlarımıza bu yolculuklarında... 75 bin güvenlikleri daim olsun güvenlikleri. öyle derler. Ve onlara şunu, herkese o dövmeyi yaptıralım. Latincesini de çevirelim. Önce emniyet. Önce emniyet, sonra hareket. Ne kadar güzel Zaten bereket gelir sevgili dinleyiciler. Tamam, incesini latincesini bana çevirecek birisi. Bir de dövmeci ayarlayın. Ben bunu standart herkese tıkır tıkır... Dövmeyle uğraşılmaz işte orada. O böyle saçmalama. bir derler o... şey yapmak lazım. Damga Dağlamak lazım. Dağlama. Ateşler cas, cas En başta biraz acıyacak Aslında ama... Aslında doğru. ...güzel bir mesajı taşımanın gururuyla o acıyı da insanlar hissetmez. Çünkü o acı, hissetmez. o yerine bakarak... Çünkü belki dövmeler siliniyor artık günümüzde. Ama dağlanan yer... Hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Doğru. Bakın. Şu anda bakıyorum şöyle. Yoğurt, ekmek, süt, süt. Ne o? Alışveriş listesi Alışveriş listesi. Hani şey biraz saçma Küçükken oldu. annem unutmayayım diye bunu böyle dağlayarak bana şey yapmıştı. Ama ben Fahir'in evine ne zaman gitsem yoğurdu vardı dolapta vallahi doğru. Ee, küçükken vücuda dağlanan alışveriş listesi hayatın sonuna kadar senin aklından çıkar. Ya. Pardon Keşke ya. Gitmez daha... o Pardon ya. Yanlış, yanlış bitti ki. Cümle yanlış bitmesin yanlış bitmesi. Etkisini kaybetti. Aman diyeyim Oktay yanlış bitmesin. Aman kimselere söz vermeyin diyelim ve devam Aslında edelim. Aslında hazır öyle demişken Mehmet Ali bir randı da bir anadolu bölümünün bir evet, birinci yıl dönümünde. 1. yıl dönümünde. bir sene oldu. Ne kadar tüm sevenlerine Ne kadar çabuk geçiyor diyeceğiz. zaman dedirten bir. Geceğiz daha e, hakikaten hakikaten çok hızlı geçiyor zaman. 2013'e Geçen sene hani bu 2013 Melanet yılı olarak anılmasına sebeplerden ilk yani ilk aylarında hemen böyle Ölüm haberleri evet. peşi sıra gelmeye başlayınca Bu e, 2013 ne Melanet bir yıl oldu Bugün 2014'de de ilenenler var Bugün dediğim, canım, Yani ay başından beri Yani pek yıla ilenmeden önce bir bakalım Her keş kendine baksın diyorsun. Bir bakalım Çok bir tabi. sakin olalım bakalım. Gerçi yine ölümlerle Ara Güler hakkında kesin bir e, Bilgi yok ama Yoğun, yoğun, bakım, yoğun, yoğun, yoğun bakımda yoğun bakımda normal evet. bugün hastaneden çıkıyormuş Daha doğrusu. Benim okuduğum kadarıyla güvenilir kaynaklardan yani yakınlarından her zaman e, gördüğü diyalist tedavisini bu kez yoğun bakımda görmüş. Evet. Acil yani, şifalar diliyorsunuz. Acil insan. şifalar diliyoruz hakikaten. Patates çalındı. 5 ton patates. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde. Kaç gündür biz ne diyoruz burada? Patates yükselen değer, patates geleceğin altını diyoruz. Ve resmen hırsızlara yol göstermiş resmen... olduk. Pişmanız. Bu da bizim hatamız. Bak, kilosu 4 liradan hesaplayacak olsak. Bak ben sana piyasa değeri diye söyleyeceksin. 5 tonsa 5000 çarpı 4 eşittir. Piyasa değeri 20.000 TL'lik patates, patates ele geçirildi. Yani şimdi bir mağara düşünün depo olarak kullanılan mağarada duruyormuş 5 ya ton patest. Ya çok hızlı sen benim o hayal gücümü niye sen kendinle hemen. Hayal gücü et... değil gerçek bu ya. Ya hayır yani hemen sen düşünün Kahvanda, dedin ve devam ettim ben tahayül ediyorsun. Tahayyül ediyorum şu anda daha ben mağaranın girişindeyim daha içeriye raf sistemini kurarım. Gir oraya ki. gir raf falan yok zaten. Gir oraya. Ya mağaracılık ya mağaracılık. Gir mağaraya girdin mi? Girdim abi. Dağların altında dağların altında mağaraya. Sandıkladaki şeyleri biliyorsun. Sandıklı dağları. Sandıklı dağları, sandıklı dağları sandıklı dağları çünkü gir. bir alpler. Toroslar ve sandıklılar. Ki Alpler'de bizimdeki kadar mağara yok. Yani mağara. Hmm. Mağarada bu... limon da olur. Ama bu, bu konuyu açma. Kıskanır dış mı hıraklar? Evet. Niye İstanbul'da bu 4. Açışınca... mağara açılıyor diye. Gene karıştırdılar bizi darbeciler. İndir i̇şte... şöyle hafif kafanı Fahir. Eğdim. Eğdim. Dik gibi. Ne gördün orada? Dik ben ama... dik duruyorum ama kafayı eğdim. Kafayı vurmamak için. Gene de dik duruyorum. Ben... Eğilme kafanı bulma, bükülme diye bir lafım vardır benim. Ne görüyorsun o kafanı hafif indirince? Bakayım. Ayaklarımı... Hayır, o kadar indirme. Biraz kaldır. Bakayım. Bu tahtaları görüyor musun? Bak tahtalar var. Gördüm abi. Heh, o tahtaların üstündeki Meşe mi var. onlar? Meşe mi? Meşe değil, çam. Çam koymuşlar. Onun üstündekiler patates işte. şu çuval. İşte şimdi her şey yerine ve rayına oturdu. Ne kadarlık oturdum. patates var sence bu baktığın yerde? Ee, piyasa değeri mi yoksa? Piyasa değeri değil. Sen piyasa değerini niye çarpıyorsun? Ne gördüyorsan onu soruyorum ya. Abi bence bunu... Kiloyla söyleyeceksin. 500 kilo mu Oktay? Değil abi bu baksana sadece şu 50 kilo gelir. 2000 kilo mu? Ondan 10 tane Ondan... var. Gene 500 diyorum abi. <gülüyor> 2.000 kilo olabilir mi? Arka taraftakileri görmüyoruz. 2000, evet. 2.000 kilo olabilir mi? Bu adamın hesabı çok iyi de, kafası biraz 2.000 kilo olabilir mi? Değil, değil. Çok... 5.000 kilo olabilir Bravo, 5 ton patates var burada. Ee, şimdi kendisi kapak gözünü. Hadi ki ben kendi Ne yapıyorum kendisi... ben anlamıyorum bu fantezinizi Ne bileyim ya fare anlamadı diye ben sıfırdan anlatıyorum. Şu anda üstünde üstün ne var diye başıdasaydın ya şu anda üstünde ne var mağaraya giriyorum mağarada derinlere ey başını. İçeriden hırıltılı bir ses ey. beni çağırıyor. Sana da öyle senin de öyle gözünde canlandırırız geç hiç. Gel, şansın kaybolmadı. Gel bir içerden kesip bir patates kızartması kokusu. Çünkü manyağın biri girmiş. Patates kızartması havalandırması kokusu. yok. Patates kızartıyor. O beni rahatsız etmiyor da bu gel diyen adamı biraz rahatsız etti. O yani yemeğe çağırıyor. Diyor. Patiz diye bir şey açmış o. Valla. Mağaraları soğuk hava deposu olarak kullanan üreticiler e, hakikaten 5 ton patatesin çalındığını söylemiş bir üretici. Beyefendinin ismini İsmail Bey. Ayı çalmıştır belki. Ayı patates yer mi? Yani Mağarayı paylaşıyorlarsa. Ya. Kesin organize olan ve bir ayı grubu. Olabilir. Çünkü 5 tonda da da öyle hemen çalınmaz ya sürükle sürgüye. Çuvalı 50 kilo desen kaç kilo taş çakaç çuval yapar Oktay? Bak o Ege çok güzel hesaplıyordu demin. 100 ben 500'e göre hesaplıyorum. 5000 olunca şişti benim. 100 çuval olur. Bak 100 çuval diyor adam. Ben onu hemen böldüm. Sınır atarsın hemen çıkar ortaya. gitti gitti. Soğan arkadaşlar. da arttı bu arada. Soğanın e, şey de, fiyatı da arttı. Niye o patatesle zaman, soğanı birbirine şey yapmışlar ya? Patates yani, çetesi. E marketlerin suçu. Patates Yan soğan patates soğan patatesle patlıcan anılmıyor beraber. Yan yana koyuyorlar. Patatesle evet, patlıcan yani? bir arada olduğu bir yemek bile çok Yani var aynı potada eridikleri de özellikle ana yemekleri patates ve patlıcan olan yok. Patlıcan e, yok mı? Yok da soğan her yemekte var zaten. Soğan her yemekte var. Soğanın yanına biberi de koyarsın. Yok evet. domates, biber, bir ekürü. Patates, soğan başka bir eküre. E tamam ne olur. O biraz sana... bir satı... Saçma yani satıcıdan abi. da olabilir ya. Marketler, marketlerden önce de seyyar satıcı. Bunlar kumlu diye mi? Topraklı oldukları için yan yana, yana ya. koyuyorlar. Hayır canım soğanda hiç toprik görüyor musun sen? Kuru soğanda toprik olur. Kuru soğanda temizliyorsun. Kuru soğanda yıkar sonuçta. mısın? Tamam yıkayım o zaman. Sen Ay yıkar mısın? Hayır Yıkamazsın anlamında söylüyorum. Onun üstünde toprak olmaz ki. Patatesin üstünde olur. Güzel diş ben fırçasıyla. Hiç, ben hiç girmiyorum bu zobede. Diş fırçası falan dendiği noktada ben de artık şey yapayım. Bu şimdi. arada kuru fasulyede de gümrük vergisi oranı sıfırlanmış. Oh be. Kuru fasulyemiz ithal mi bizim? E, ne zannettin? E, tabii ki. Dermason dedikleri şey aslında ithalmiş meğerse Dermason şeyde üretiliyor ya Erzurum muydu? Biliyorum canım Ama orada da dermason, ben biraz yalan gibi geliyor Geçen, Gross markete gittik mesela ya hı hı. Komple bir raf Dermason fasulye diye geçiyor ya Bir yer bu kadar fasulye üretmiş sırf, olamaz Sırf orada üretilen o kadardır ya Bence yalan o Dermason fasulyenin Bence de şeyi. O kadar olması yani yurt dışından geliyor Ege. Üreticilere göre bu hamle fiyatların düşmesi için tabii ki çözüm değil demişler üreticiler. Ee, ama şu anda 12 liraya kadar yükselen kuru fasulyenin gümrük vergisi sıfırlanmış. 12 lira. O zaman nohuta biraz insanlar şey yapsınlar. İtibar etsinler. Sevgili dinleyiciler bu tartışmalar daha devam edeceği beyazart. Tabii sağlıklı bir şekilde kimsenin kimseyi kırmadığı, hakaret etmediği yapacağız. bir şekilde tartışmalardan ee, hiç korkumuz olmasın. Tartışa tartışa doğruyu bulacağız. Ama bir taraftan da doğruyu ararken ne oluyor? Bazen reklam zamanı geliyor. Yani o zaman işte yani doğrular bir tarafa, reklamlar bir tarafa diyoruz. Reklam da öyküşün doğrusu ama yeni bir saate geçtiğimizi cümle aleme duyurmamız lazım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tüzesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. 17 Ocak sabahında Modern Sabahlar'da saat 9 14 oldu. Şöyle bir okuyoruz. Şu anda operasyon var mı? Yok. Bu Buyurun devam edin. En Herhalde. son hmm. demeyeyim. En son demeyeyim. Sanki böyle düzenli yapıyormuşsunuz yapıyormuşuz gibi. Ee, hiçbirini tokatladınız mı? Hiç, tokat. sanki Oktay biz hayatımızın yarısını adam tokatlayarak Hayır, ben yani tekmedir da. benim de şeyim da <gülüyor> ben de mesela tablet atarım ben böyle yani... şeyle elimin tersiyle vuruyorum o tokata giriyor mu bilmiyorum böyle tersiyle o kemikli kısmına Girer böyle bir de parmağımı şöyle yaparım bak ortadakini şey yapıp bunu sümsük atarım böyle ona sümsük denir en son onu mu yaptın <gülüyor> onu en dersin. son sümsük mü attın elini tersiyle mi vurdun önce elimin tersiyle düzeltip pozisyona getirdim. sonra sümsüğü vurdum Yok öyle bir şey yok da sanki ne tanımıyormuş gibisin ha. Hayır ya ne bileyim öyle bir şey olabilir mi diye. Çünkü Bülent Ersoy en son Nişantaşı'nda kendisinin fotoğrafını çeken... Canım o da seviyor yani onu bunu tokatlayayım diye seviyor yani Bülent Ersoy. Ama Bilim, işte orada tokatladığı kişiyi de. sevmesi önemli. Tokat hareketini hmm. sevmesi değil de vay. Canım insan sevdiğini... İnsan sevgisi lazım. İnsan, sevgisi i̇nsan döver mi? Ya onu şeyden bakacaksın bu kadın bu, bu, bu kürtleri giyiyorsa... <gülüyor> da. Bak bu kürtleri giyiyorsa... <gülüyor> evet adama neler yapmaz. Onu düşünmek lazım. Yani daha doğrusu çinçilaya bunu yapan insana, insana neler, neler yapar. yapar. Ben çinçilanın pek çok sokakta karşılaştığımız çevremizdeki insandan daha sevimli olduğunu biliyorum. O evet. sevimli hayvanı onu yapıyorsan sevimsiz adama neler, neler yaparsın. Neler neler yaparsın. Ben gazetede gördüm. O çinçilayla o adam kıyas kabul etmez. Öyle söyleyeyim sana nokta Hadi ya. Yani. Pek sevimli bir adam değil ama yani şimdi durduk yere de niye olay hadise olmuş onu anlamadım. Yani... Dava edeceğim diye bir şey okudum. Fotoğrafını fotoğrafını çekmiş. Bülent Ersoy'un Ersoy için, yani. arabanın içinde otururken Bülent Ersoy. Bir defalan mı yiyormuş gene? Yeni şey. <gülüyor> öyle bir şey çektiyse. O, 38 Vallahi. tane dürüm söylemiş. Çünkü üstüne de 7 kilo dondurma yiyormuş. Öyle Vallahi. bir şey de çünkü çok üstüne gidilmişti. Bir insan 38 tane dürüm yer diye. Şu anda stüdyonun içine koşarak ve küfrederek gelip sizi tokatlarsa hiç... Niye şişirmeyim neydi? Vallahi kapatırım hemen Best burada. Be diyorsun da kimse yok diye bizde sen kurtul diye şey yaparsın. <gülüyor> ee, vallahi öyle bir yum, yani şey küfür ederek ve üzerine koşarak önce yumruk atmaya çalışıyız Yumruğu, çizmiş, yumruğu yani şey yapamayınca tokat dediğiniz şey mi? Atmış. Senin gerizekalı diye bir küfür mü yoksa yani bildiğin kallavi dediğimiz ağız dolduran mı? Tahmin ediyorum ağız kallavidir. dolduran. Bu arada küfür. ben bir belgeselde seyrettim. Bülent Ersoy o iri görünümüne rağmen oldukça atik ve çeviktir yani. O bana yetişene kadar ben kaçarım diye düşündüyse gazete için bir anda karşısında bulmuştur. Yani bir ben anda Ben izlemedim bir o belgeseli ya. Yani doğada Bülent Ersoy çok çeviktir. Şu anda ben stüdyosunda ışıkları kapatmamda şey <gülüyor> <gülüyor> resmen dahil oldum. Beni de çektiler. <gülüyor> ee, Yazık o muhabir yani hem tokadı da dayağı yedi. Muhabir, muhabir ya, değil kuaförde bir, çalışan bir. Kuaför. Muhabir. Kuaföre Ha öyle mi? Evet hayranı. Yani, Bülent Ersoy'dan dayak yiyen adam olarak şimdi şey o, diğer muhabir. esnafın net tip şakalarına <gülüyor> İyi bari sadece dayak durdu ah, ah, ah, falan diye neler neler. Hayranıydım demiş ve dımı tırnak içine almış. Dımı adım dım dım dım. Hmm. Oktay bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki ama onu deminki dışında bir şey söyleyebilir Ama sen dım vurgusunu yapınca benim biliyorsun kapaklar Entaresiz açık. Dım dım yer demek zorunda kaldım. Yani kapaklar açık yapacak bir şey yok yani. Osman Bey dıma vurgu yapmış buyurun. Osman Bey fanı mı yoksa hayranı mı? Çünkü biliyorsun fanla hayranlık arasında in ince bir çizgi var ya Kimin fanısınız? Kimin hayranısınız? Ben mesela Bülent Ersoy'a hayranım diye mi geziyor yoksa böyle her türlü mesela a buraya Bülent Ersoy baş mesela Ben huysuz vercinin fanıyım. Cem Yılmaz'ın <gülüyor> hayranıyım. Vakt güzel. Mu? Adam çok güzel örnek verdi. Peki bugüne kadar fanlık için ne yaptın diye soracak olursa? Fanlık için değil, fanlık adına. Fanlık noktasında ya da. Ha, fanlık noktası doğru şş, ya. Yanlış olan. Ee, fanlık. Şş. Bak bu da hiç ilgilenmiyor o yüzden böyle yapınca bak dikkatini çekiyor Şişt. Buyurun Fanlık noktasında ne yaptın ne Fanlık yaptın? noktasında sırtıma dövme yaparım Hayranlık noktasında da poster asarım o Çizgilerim zaman sana, sana Oktay Demirci'nin poster asmana istinaden vereceği çok güzel bir cevap ver Oktay buyur söyle. Posterit'i mi Bravo işte adamım işte kardeşimsin sen Posterit. benim Posterit. kardeşimsin Oktay kardeşim ya bu benim kardeşim ben var ya bunu. Fanlık mı yoksa şimdi seninki hayranlık mı? Ben, ben bunun fanıyım <gülüyor> bunun hayranıyım bunun hastasıyım bu benim kardeşim ya yerim ben. Yani, yani. Şu anda biraz soluyorum <gülüyor> Fahit'i. Evet. O dedi ya sana posteritini artık yani bitti gitti ya. Yani. Ege yanlış anlama itli mitli bir şey değil. Ee, gelecek ane, nesil varlığın bu diyorsun. Gelecek nesil demek. <gülüyor> evet. ee, bir olay oluştu. Sonuç olmuş, ne üç, oldu? Sonuç şu anda Adam davacı dayakla, olmaktan vazgeçti. Telefonunu falan kırmış Bülent Ersoy. Tokat atmış diyorum ya. Telefonu kırmış ne? Hayır. Bu sırada da sen <gülüyor> telefonla <tokadan> görüşüyorsan. <gülüyor> tokatla telefon beraber sen Telefon da arada kaldı. Hayır bir de biliyorsun Şubat ayından itibaren 12 taksit imkanı da kalkıyor. Adam ne yapacak şimdi? Öbürünün de 3 taksiti duruyor hala. Hadi buyur Çiştik, buradan ya. Polise gitmiş çık. şikayetçi olmak istiyorum demiş. Polis ne demiş? Bülent Polis Ersoy de gülmüştür. ya uğraşamazsın demiş. Vazgeçmiş ondan sonra. Uğraşın. O da televizyon programlarına çıkmaya karar vermiş. Şimdi... Seni kostüm yaparım kendime demiş Bülent yapar. Seni giyer çıkarım programa demiş. Adam korkudan ne yapacağını şaşırmış. Gerçekten korkulacak bir şey. Hakikaten yapmış. güzel olur yani. Bütün adamı giyse kafasına da kafasını taksa şapka gibi. Bir de anlaşılmaz herhalde. Adam olduğu. Bilmiyorum. Yani o bir sonuçta şey diye. Ee, dekor da denmez de ne olur? Bu, aksesuar. Bu, bu, aksesuar. Aksesuar diye. Aksesuar, aksesuar. 13 Ocak'ta bir tane semender hadisesi çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz onu? Ben sadece böyle bir fotoğraf gördüm. Tamam. Ben bazı haberlerin sadece fotoğrafını bakıyorum. Pilsen, Pilsen, o da bir gelişmeye göstermiş. Türk semenderi hatta. Türk Hat, semenderiydi. Türk semenderiydi. <gülüyor> Türk semende... Ne demek ya? Hatay Havaalanı'nda ee, bir kişinin bagajının... Son Genel kontrollerin sen... ne oluyor bir cızır cızır semender sesi geliyor. Kağıt katlama sanatı. Kağıt katlama sanatında lider marka Ege Kayacan. Lütfen ısrarla isteyiniz. Yalnızca stoklarla sınırlıyız. Evet devam edelim. Reklam daire... bitsin diye bekledim. Fark ettim. Fark <gülüyor> ettim. <gülüyor> bir kişinin bagajının son kontrollerinde plastik kutu içerisinde bir semender e, bulunmuştu. Ona el konulmuştu. Canlı halde mi bulundu? Yoksa evet. piyasaya sürülmeye hazır halde şey mi yani bu deney sonucu ölmüş semenderler Hayır canım canlı ya canlı. Hmm. Semender kaçakçılığı yapılan bir hayvan mı? Nereye götüreceğiz nereye götüreceğiz diye böyle düşünmüş polis. Nereye götürebiliriz nasıl yapabiliriz? Çünkü lekeli semender bu. Hıfzı sıhhaya götürülmesi gerekir. Tutanak tutmuşlar Mustafa Kemal Üniversitesi Atay'daki Fenedeviyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı'na götürmüşler. Çok doğru. O, orada da diyorsun. kime götürmüşler? Profes Hoca'ya götürmüşler. Başkan Erol Hoca'ya Hoca götürmüş. Erol Hoca, Erol Hoca'yı Hoca ya. Size layık değil ama bir semender getirdik. Kabul buyurun efendim demişler. Ne yapmış peki Erol Hoca? Ay ben bundan ciskinirim <gülüyor> mi? Çok rahat oluyorum ben de. <gülüyor> Kuyruğunu mu kesmiş? Çünkü çıkar ki demiş. Çıkar ki demiş. Çıkar. çıkar ki. Bakın en güzel iskot. <gülüyor> Ayağını kesmiş. Çıkar ki. Ay ayak çıkmıyordu. Tüh demiş. <gülüyor> Ay onları yapmış mı bilmiyorum ama bayağı bir 13 Ocak'tan bu yana bekliyor. 3-4 gün beklemiş semender kutuda. Ondan sonra doğaya su salı Doğaya salı vermişler semenderi. Salı vermişler O yani. hemen oracıkta semender şey değil mi? Arkadaşım saldınız da bu doğa benim doğam değil dememiş mi? Evet. Yani onun çünkü Ya yani bir hayvan doğaya salı şimdi suya şey salması gerekmiyor mu? Su semender dedin Su değil mi? Zaten Erol Hoca şey demiş salarken. Su getirin demiş. Lekeli semenderin tek özelliği varmış. Böyle tam kutuyu açmak üzereyken. Bak sana bir lekeli bir semender taklidi yapacak çok Ç yakın bir tanıdığım var. Hemen dönüyorum. Dur Çünkü ben... daha önce bir keseli taklidiyle hepimiz onu tanıdık. <gülüyor> <Tamam>. Şimdi de <gülüyor> lekeli su semenderi taklidiyle Aziz Ege Kayacan. Merhaba. Evet biraz kendimi tekrar ettiğim söyleniyor ama halk bunu istediği sürece ben de bunu yapacağım. Bir de keseli yapsana ya. Keseli de keseli. Keseli'nin yeri hiçbir şey tutamayacak. Tabii ya, keseli galiba ilk göz ardı soğukta. Keseli de keseli. Eğer olacağım kutunu tam böyle açacakken böyle çönmüş. Çömeşmiş deniz. Çöme çö Hatay'da çönmüş denmez mi ya? Çömeşmiş deniz. Dünyanın her yerinde o hareketin adına çömeşme. Çevresinde gazeteciler varmış. Mesela onun çok güzel bir türküsü var. Onu da söyleyeyim mi? Onu da söyle hadi tamam onu da söyle. Çöneş <gülüyor> tamam. <Meşmeşten> çıktım da <gülüyor> Erol'um. Ama evet. He, bu e, bu demiş gibi. tam kutuyu açacakken gazeteciler böyle fotoğraf çekiyorlar falan. Bir demiş lütfen flaşlarınızı patlatmayınız demiş. Hayvancınız rahatsız Gözünü olur demiş. demiş. iki demiş. Bu demiş semenlerin en önemli özelliği susuz yerde yaşayamaz. Yaşayamaz. Demiş. Bu da en güzel bu da size en güzel ben bir Ben bu ilgi hayvanları doğaya bırakmakla ilgili bir şey soracağım. Şimdi sizi bir uzaylılar aldı diyelim. Evet. Yani hani insan dışında bir varlık alsın da. Yok bizi alsın. Ondan ya. sonra incelediler falan filan. Söylediler de ki muayene. İnsana mi? yok. Yok canım. Şey, Ama biraz hoyratça muayene ettiler Ondan yani. Ondan sonra dediler ki bu adama yazıktır bunu doğaya salın. Tamam. Bizim doğamızda şehir ya. Hı hı. Seni Ankara'dan çaldı. Şimdi koydu diyelim şeye. Kırıkkale'ye Tamam. Bu duaya salınca bu adamın hayatı alt üst olmadı mı? Olmaz yani? abi. O, otobüse bakar, koca. Evi yok, koca... şeyi yok. Ne? Bir otobüse bakar. Cebine para mi? mı koyacaklar semenderini? Otobüs yerine gider. Şunun en uzak yer kırk kare mi oldu? <gülüyor> yani Doğadan ne bileyim? An... Sibirya falan ne bileyim? Doğadan bir ya. Doğa'dan anladığı şey. Nerede yaşıyorsunuz efendim? Ay, biz kırk kareliğin bir bümbi toprakları. Kırk bu kadar elde değil. Kırk <gülüyor> kare. değil yani mi? Yani biraz daha. Doğa. Ay bir <gülüyor> duaya salın o... falan yani. Ben de bir otobüse bakar. Adamın dert ettiği şey var. Olsun gene ya yani. Ayıtır. Ya. Hayırdır ya uzaylı. Hayvanın da hayır. Yani tamam hayvanın bir doğası var. Bir de ortamı var. Orada tanıdığı ağacı var. Bilmem var. Suyumu orada içeri. Orada baykuş var diyordur. Nesli tükenen hayvanın problemi o zaten. Şimdi yani kendi sosyal ortamını, ortamını bulamıyor. bulamaz ki. Nereye bıraksın iyi niyetli adam onu. Nesli tükeniyor ya. Ortam yok ortam ondan bir tane konuş. iki tane daha yok. Varsa da o adam bilmiyor bırakan. Vay anasın ya. <gülüyor> Uzaylılar sizi kaçırsa nereye bırakmasını istersiniz? Ortamı. Ben evi nereden kaçırdıysa o noktaya bırakacak arkadaş. Cevap vereyim mi? Ben müsa çok... müsait bir yerde bırakır mısınız beni de Ben Film 30 lira, bir yerde. taksi parası veremem kusura bakma. da yüzünden. çok özür dilerim. Sen hiç dolmuşa binmedin mi bugüne kadar? Binmedin Doğru, mi? Doğru ufoların hayır. bir iz düşüme. Hayır sen hayır dolmuşluyu düşün. Nasıl çekinirsin? Müsait bir. Şoför bey müsait bir yerde inecek var dersin. Şu köşe başında iniyorum. Orada ineceğim dersen. Adamı zaptu altına alırsın. Benim bildiğim... Sinirlendirirsin. Sen uzaylı edersen ki beni aldığın yere bırakacaksın. Ben uzaylı olsam aldığım yeri bırakmadığım gibi en ücra köşe kırık kale bırakırım. Yeminim gıcıklık olsun Zaten uzaylının iyi niyetli olup olmadığını beni bıraktığı yerden anlarım. Bak. Yani, yani en başta niye aldı beni zaten? Beni bıraktığı yer... İyi niyetli bir adam olsan niye alıyor? Araktan ben ona bozulmadım da... Abi. Çok hoyratça ben 40 yaşında adamım beni donuma kadar soyup affedersin inceleme braba, braba değil başka gezegenden başka galaksiden efendim buradan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta gelsen vız gelir tırıs gider. Bir de neyi inceliyorlar hala insan kaçırıyor. o kadar biz belli dünyada ya, bunun tıp belli. kitapları var gitsin alsın orada Sen iki bana... sayfası çevirsin. Sor ya sor Amerika bana sor yeniden bana so çok sor, gerek sor de ki bağırsakların iyi çalışıyor mu de ben sana söylerim bir sabah derim bir bilmem ne derim bana sorarsan. Bilmem. Onu sor. Öyle vıttır vıttır her şey kurcalanarak öğrenilmez. Bir adama da sorarsın. Saçmaların lüzumu ben yok. Ben tamamen gönüllüyüm. Kaçıracaklarsa e, beni kaçırsınlar. Alın bunu zaten iyice Ve, zayıfladı bu 19 kilo verdi. Aldıktan sonra Demircinin... hiç kaçırdılar falan demem. Tek bir şartım var. Dünyanın neresine koyuyorlarsa koyuyorsunlar beni bıraktıkları. Yo, yo, yo. Tek ben... bir şartım var. Akbilimi koysunlar <gülüyor> cebime. Cebime Fener akbilim oğlum, ulaşım büyük ben, sıkıntı. Zaten e, onlar senden benden iyi biliyor. Akbilirler akbil değil mi? Uzayla. Yani akbil, yani. onu konuş. Ankara'lılar bilmez belki ki. İstanbullar biz biliriz yani böyle e, akbil kullanırız Hiç akbilim olmadı. Have you ever akbil? Biz İzmir'de no, de Kent kartımız var. Ankara'da kent... öyle bir kart var mı? Ankara'da var. Ego kart. Ego kart var mı? Yok hayır. Ankara'da yaşlı kartı var. 65, 65 artı. artı. 65 artı. 65 plaz diye ay. geçer o var. Böyle daire içinde 65 artı yazar. Vallahi o zaman bir reklama gireceğiz ama şu konuyla ilgili de bir iki bir şey söyleyelim. Aldıkları isterseniz. yerden şey olur ya. Ha, o konu dediğim başka bir konuya mı geçiyoruz? AK Parti yönetimi İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Biliyorsunuz dün gazetelerde vardı. Ne yapmıştı Muhammed Çetin? Şakalar yapıyor <gülüyor> habere göre. Ne şey mi? Ayak numaran kaç senin? Ayakta tamam. bu numaran kaç diye şakalar yaptığı için. Ortalımın ne kadar gergin olduğunu gösteriyor. Kulislerde yaptığı şakalar yüzünden Polisler. ihraç oldu. Sen şey, ayaklar büyük bir şey. <gülüyor> Ayaklar kaç numara? Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> esprilerle şakalarla tanınan insanların dikkatli olması gereken bir dönem. Belli dönemde mugallit yapısına bir başka, ara verecek. Başka, Oraya bir, bir, gül, Vallahi, yani başka, başka bir sebep var mı yani. bilmiyorum ama gazetelerde ayakların kaç numara şakası yüzünden... Başka bir şey yok ki başka bir şeyle haber olmuyor ki belki bir evet, e, yemin, yemin, ederdik. Ederdik. yemin ederken bir görüntüsü vardır. Onun dışında da başka neydi ismi Muhammed? Muhammed Çetin. Çetin. Şakacı Egemen Bağış'tan sonra bir başka şakacıyı daha e, kaybetti Türk siyaseti. Biraz da böyle bak bakar asıl siyaset bunlar kaybetmedi değerler. canım yani çünkü siyasette adam şimdi. Ama komple her şeyden istifa ettiyse. Partiden mi ihraç ediliyor? Partiden, Partiden, meclisten, Ankara'dan yurt dışına sürüyor. Vatandaşlıktan ihraç etmişler ya öyle söyleyeyim sana Oktay. Bir şaka daha, bir şaka daha maalesef Başka amacını aştı, var. maksatını aşan şaka şakadır. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo modern sabahlar devam ediyor sevgililer, severler, buyursunlar. Öncelikle bir düzeltme, hemen, hemen ee, dilemanım ve Erdem Bey'in hatırlatmasıyla ve daha pek çok dinleyicimizin hatırlatmasıyla Ankara'nın Ankara kartı varmış. Ay özür dileriz. Nereden bilelim? Ne ara çıktı? Ne oldu? Ne ben oldu? Ankara Kart'ı alacaktım da e, güvenemedim. Bir ben, şarkı vardı biliyorsunuz. Boş yere ağlama, kalbini bağlama, bağlama Ankara, Ankara kartlarına. kart'larına. Ben de bütün paramı müze karta yatırdığım için Oktay Ankara Kart'a param kalmadı. Dolayısıyla Ankara Kart alamadım. Senin Ankara Kart alamamandaki sebepler neler? Benim ben param... Ankara Kart doldurmaya gittim. Ego Kart doldurmuşum da ölmüşüm yanlışlıkla. Adamdan ikinci şey geldi. combo geliyor valla yemin Kombo bağladı. Geliyor. Benim hiç param olmadığı için Ankara Kart alamadım. Bak adam da samimi. Samimi, dürüst, lider. Ben seni hemen... Lider marka Ankara Kart. Ankara Kart, Ankara Kart. Israrla isteyiniz. Nerede satıldığını Yalnızca bilmediğimizden onu söyleyemiyoruz. Ankara sinir. Kart. Ne yapabiliyoruz Ankara Kart'ta? 45 dakika içindeki hadise devam ediyor mu? Yani ben affedersiniz Ankara'dan Ankara Kart'ta çıkım... işte dolduruyorsun... Doldur boşalt su, yapıyorum. Su anladın? doldurmuyorsun yalnız. Bu arkadaşımız gibi. Gidiyorsun şey dolduruyorsun. Blat. Blat dolduruyorsun. Kontör sonra... yüklüyorsun. Kontör kontör. Ona kontör denir. Kontör. Şimdi yükledim ben Ankara Kart'a. Gittim Ankara'ya bindim. Ankara kartla Ankara'dan indim. Otbüse bineceğim. Ama aradan geçen dakika yarım saat bilemedin 40 dakika. Binebiliyor muyum? 35 sene önceki konuyu konuşuyorsunuz falan. falan ya. eski şey devam ediyor mu 35 sene. Bine ne o zaman ya? Ne bileyim abi önce Ankara kartı anlamla. <gülüyor> Al kartla binemiyorsa gel tecrübelerin yayını anlat. İnanır mısınız çocuklar? Bindim 25 dakika olmuş harabe şey oldu. Çok güzel. Bence bence güzel bir uygulamaydı. O uygulamanın aynen devam etmesini temenni ediyor. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Oktay Bey. Komedyenler normal değilmiş. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre. normalmiş. Ee, uzaylı oldukları çok şiddetle düşünülüyor. Yani bu ne bir... demek normal değil? Normal, normal değil. Demek. Mesela ayakkabın var ara diye espri yapan adam anormal diye atıyorlar partiden. Partiden geçmiş. de atarlar. Hayattan da sürerler. Toplumdan uzaklaştırırlar. Zaten e, güldüren adamlar hep şeydir ya. Mesela palyaço öyle bir şey şarkısı vardı değil mi o Ege? Hı hı. Herkesi güldürürken... O hep sen dedin Fer... A... şarkısı. O hep keder beyazda damutlar dolaşır parmakları gece sabaha, sabaha kadar. Peki Fard Özbey'e rahmet istedim. Valla hakikaten öyle de. Neydi öyle bir şey şarkısı vardı ya. <gülüyor> Havalara bakma. Havalara burada kurtarabileceğin herhangi bir nokta. Falyal çok konusuna nasıl geçtin sen ya? ya? o hep komedyandan geldi. Komedyandan geldi, komedyandan geldi de. Aha, iyi. onu biliyorum. Yani <gülüyor> yani o... altyapısını merak ettim. Ya, o, o şarkı... Normal adam, ben şimdi komedyen deyince paylaşıyorum. Normal adam evet. ayağına 35 numara büyük ayakkabı giyer mi? Giymez. Normal adam burnunu kırmızı şey takar mı? Takmaz. Yani normal, normal adam Böyle adamı zör... renkli kıyafetlerle giyer mi? giyer mi? Uyumsuz giymez. Demek ki anormal ha, oldukları giyiyor. en güzel şekilde ispatlanmış oldu. Hepimize mutlu Hepimize bir gün Hepimize hayırlı uğurlu diliyoruz. olsun. Sarkozy'den açıklama var. Ben de buradayım. Ben de görüyorum. Cumhurbaşkanlığı makamını da kendisini de yüzüne benzetti. Rezil etti demiş. O çok gülünç biri demiş. Herhalde Fransızcadan çevril olduğu için böyle bir şey cümle duruyor. Gülünç biri demiş. Resmen demiş kendisinin rezil durumunu düşürdü demiş. Bunu söylerken tabi takozların üstünde. <gülüyor> Takır diyor. Bir saniye sarkoz'u bir saniye durur musunuz? Takozunuz çıkmış. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> böyle yan bir duruyormuş. Hemen biri gelmiş yanına. Altta A dalga geçiyor demiş. Hemen tekrar takozcular gelmiş bir saniye efendim. Maalesef. Bir kat daha yükseltin demiş. Ama yani Sarkozy döneminde de takozculuk hakikaten çok güzel. Onların locası mocası koptu gitti ya. Takozcular hocası Adamın her uğradığı yerde yedek takozu vardı. yani bir de o da bir trend oldu yani. Kısa boyluların hepsi alayı takozla gezmeye başladı. Ben... Cumhurbaşkanı takozla geziyorsa halk neyle gezer? Çift takozla gezer. Siz demiş Çift takoz. <gülüyor> çift takoz teknolojisi yalnız Cumhurbaşkanının makamında olmazsa olmazdır. Yani ama şöyle de bir şey var. Zaten... Bir Fransa'da iki şey çok önemli bir çift maaş bir çift takoz çünkü hakikaten Fransa pahalı da yer değil mi Ege sen kaç kere gittin durumun yoktu çok süre kaldın geri geldin yani. Ben şu anda rahatlamış durumdayım yani çünkü Fransa'da iki şey önemlidir. bir çift takoz bir istakoz deme riskini ben göze almıştım ona rağmen bu stüdyoda sonuna kadar duracaktım yayının çift maaş çift takoz da çok gayet rahat dururum yani. Ben çiften gitmiştim ama ıstakozda yani adam keyiflendi ha neşvelen. Valla evet. nur indi İsta, yüzüne ya. Çift takoz deyin ıstakoz deyin. Holland bombayı patlattı. Holland'da da laf bitmez arkadaş. Vermiş cevabını Sarkozy'ye. Ne demiş Oktay? Bugün çok güzel şeyler olacak. <gülüyor> çok demiş. Holland. Fransa Cumhurbaşkanı biliyorsunuz kendisi. de <gülüyor> Çok güzel şeyler olacak. Daha önce de biliyorsunuz bazen insan hayret ediyor diye bir açıklaması vardı kendisine de, de, değişik, Bakalım, değişik adam var, değişik değişik Cumhurbaşkanı. Bugün ne olacağını Vallahi. göreceğiz hep beraber. Ne yapacak ya anlamadım. Ne bileyim, çok güzel Valeri şeyler. hastaneden oh, güzel çıktı mı? Arkadaşlar. Çok, çok güzel, güzel şeyler olacak demiş. Bir de bunu nasıl mesela, böyle her isteyen elini kolunu sallamışa şimdi sevgili olunca Cumhurbaşkanıyla zart diye o makamına falan gelebiliyor musun kapıda güvenlik. Ben gibi. hemen evlendim demiş Sarkozy. Ya. Ne şey adam bu da ya ben Aslında mı demiş. Ben ya. hemen evlendim mesela demiş. Çevresine bak. Şey Sonra gibi nasıl nasıl bakıyorlar acaba? Evlendirme programı gibi böyle. O zaman evlensin, hemen evlensin. Biz Karlayla ilişkimizi hemen resmiyete sokmak istedik. Çünkü fotoğrafımızın çekilmesini istemiyorduk. Herkesin özel yaşam hakkı vardır ama Cumhurbaşkanıysanız gülünç görünmemek için dikkat etmelisiniz Tako, demiş. Takoz, hemen takoz. takozcular gelmiş alta. Çakmışlar yine. Çıkıyor çünkü sürekli onun da ayakları da takozluyun arkadaş. Ayaklar da küçük. Ya bari ayakların büyük olaydı, boyun kısa, tamam. ayakların büyük olaydı. Ayaklar Orada rahatçılar, rahat ayaklar da küçük olunca, bu takoz tutmuyor demişim adam. Takoz üstünde durmak da öyle, maharet gerektirir şimdi. Sizin hepinizin boyu uzun diye rahat rahat şakasını yapıyor. Kısa boylu olsan, sana takoz getirsen Allah razı olsun diyeceksin. Allah razı olsun. Git bakalım üstünde durabilir misin? bir daha Aa. diyeceğim Allah razı olsun. Masif olun. midir yoksa şey midir ya? Masif. masif Kaplama lake boya mı? Alüminyummuş eskiden. Masif midir? Çökmüş yavaş yavaş. Yani, yani. Masifi masif. de taşımak zordur ya. Bayağı da büyüktü çünkü o kalın. Hafif Gerçi Cumhurbaşkanlığının takozu varsa masiftir herhalde o. Tabii canım. canım. Meşe, Meşe miydi? Meşe değil. Şimdi Fransa forsu var Cumhurbaşkanlığında. Fransa forsu. mi? Çünkü yağmur yağıyor bir şey oluyor. Çalışır. Bu sefer Dışarıda düşün... durduruyor ya. Üstündeyken ya, okay. çalışır. Üstündeyken çalışırsa Sarkozya düşebilir. Ya tik ya olaylar. kestane. Başka ne kullanacaksın? Tik ya da kestane. Tik kullanırsın. Ufuzlarda ya da Iroko. Yani zaten gene Irako'ya döndüysek bence... <gülüyor> Irako. Bence bunları herkese öğretmek lazım. Sevgili dinleyiciler hepimizin ahşap kültürü. Ahşap kültürümüz kaybolan bir kültür. Bu kültürü tanıtalım, geliştirelim en güzel şekilde ney nedir ney neden yapılır, nerede kullanılır neye ne sürmeliyiz, ne sürmemeliyiz bunları A'dan Z'ye öğrenelim hemen o olarak. zaman son kurulacak istasyondan da bahsedelim ay üstünde 3 ee, boyutlu yazıcılar biliyorsunuz son günlerde dünyamızı ele geçirmeye başladı ee, ama yapmışlar 3 boyutlu şeyden şeker basmışlar sadece dünyamızı değil ben böyle değil. saçmalık görmedim ya şeker yine iyi ya silah basılmıştı ilk ne basabiliriz ne basabiliriz silah var mı Basalım. Türkiye'de 3 boyutlu yazıcı benim bir arkadaşım da var sadece onda varmış. Vardır tabi canım. Ya var var. Şey yapıyorlar canım böyle daha ne derler şey uygulamalar. Nasıl diyeyim. Zararsız da değil de böyle işte hani bir yerlerde dekor olarak kullanabileceğim bir Çiçek. takım. Çiçek. Falan filan bir şeyler basıyorlar. Çok mu pahalı? Arkadaşındaki. Çok. Mah makine pahalı. Çok pahalı ya. Çok pahalı. Açtın mı bundan bin tane basmak lazım abi biliyormuş. Üç boyutlu yazıcı teknolojisini e, aya Götürerek orada bir uzay üssü kurulması gündemde şu anda. Printer'dan uzay üssü mi çıkaracaklar? Yok ya, ayda çalışacak bu sistem tamam. Tamam anladım da işte uzay üssünü orada kuracaklar, oraya götürüyorlar, ham maddeyi döküyorsun. Şimdi tıkırtık. bir tane kapı basalım. Böyle Evet. Mesela oradan, oradan ama nakliyesi nasıl olacak? Ya da oraya yeni bir şey olacak. Canım sadece şey... Yeni bir şehir. E tabii, diğerleri bunun malzemesi şey. Öyle kağıt şey gibi değil böyle ham maddeyi döküyorsun. Un gibi toz gibi böyle tıkır tıkır. Ham madde deyince un geliyor değil mi? Ya benim, benim kafam ne oldu ya? Bir un dedim bugün yayında gereksiz yere ikinci kez un dedim arkadaş ya. Keşke kıymayla çalışsaydı 3 boyutlu. Kıymayla da çalışır ne yapmak istediğine bağlı. Mesela köfte. Köfte. At kıymayı içine <gülüyor> biraz ekmek istediğin kadar yağ. Soğan istiyorsan soğan tutar çünkü. Ondan sonra, ondan sonra sana küçük küçük. Bir de orada şey var printerin şey ayarı var. 30 gram diyorsun mesela 30 gramlık ça köfte çacı. veriyor. Sana küçük küçük. Ucunda ya. böyle parmak gibi bir şey var. O zaman bu öyle. üç boyutlu printer'da basabileceğimiz şeyler e, hayal gücüdesin. <gülüyor> hayal gücüdesin. Sınırlı. sınırlı alternatiflerimiz sonsuz gibi. Ne kadar güzel alternatiflerimizin sonsuz olduğunun müjdesiyle bitirelim bugünkü programımızı bir kez daha sevgi dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Yağışlar maaşlar ne diyorlar hafta sonuna var mı haberiniz? Yağacak diyorlar. Hafta sonu biraz yağışlı olabilir demiş ama hemen bunu diyen kaçmış. O yüzden pek güvenilmiyor. O yüzden güneşin tadını bugünden çıkarsın dinleyicilerimiz. Pazartesi sabahı yeni bir haftanın başında buluşmak <gülüyor> üzere hoşçakalın.